En güzel isimler Allah'ındır ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.